Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise.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 Amellerimizi zayi etmesin. Özüyle, sözüyle Allah hepimizin mümin olmasını nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz her ne şekilde olursa olsun Allah Azze ve Celle'yi razı etmesin. Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmıştır ki bu yaratılış fıtratında insanoğluna ne yüklenirse yüklensin ister en tepede ister en aşağıda onları taşıyabilecek kapasitede bir fıtrata sahibiz. İşte bu hasletlerle donatılıp dünyaya gönderilen insana birçok mükelleflikler yüklenir. İnsanın insan olma özelliği hasebiyle Yeme, içme, yatma, kalkma, uyuma, karşı cinse istek duyma, özleme, hayal, korkma gibi Birçok duyulara sahip bir insandır Bu özelliklerin içinde Allah Azze ve Celle her şekilde bizleri dener Ama bir sevgi de Nasıl seveceksin? Nasıl özlem duyacaksın? Ama bir korkuda nasıl korkacaksın? Hakikaten korku senin üzerinde nasıl bir tesir yapacak? Veyahut isteyeceksin. Nasıl isteyeceksin? Ne zaman isteyeceksin? İşin düştüğünde mi isteyeceksin? Yoksa her zaman isteyeceksin. Bunları dener. Sığınacaksın, nasıl sığınacaksın, ne zaman sığınacaksın, başın dara geldiğinde mi, yoksa her zamanlı Allah Azze ve Celle bunu ne yapar, dener. İşte Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Yaratılan kul, kullukla mükellef olan insan, kendisine verilmiş, kısa bir ömürde serbest bırakılmıştır. Bu serbestlikte insan her aşamada değişik bir e, hareketlerin içine girer. Yani insandaki Allah'ın ve, ve yaratılan insanlara veya yaratılan mahluklara karşı her yaşta her dönemde değişik bir göstergesi vardır. Bir çocuğu düşünün Doğuştan mükellef olana kadar Takındığı tavır farklı olduğu gibi Mükellef olduğunda Delikanlı olana kadar Takındığı farklı Daha sonra evlendiğinde farklı Bir baba olduğunda farklı Bir dede olduğunda çok daha farklıdır Ama yaratılan Aynı insandır Aynı özelliklere Sahiptir Aynı huylar onda nedir Mevcuttur ama bunlar Karşılaştığı olaylar, yaşadığı ortam, teneffüs ettiği hava, bulunduğu imkan, teknoloji veya zenginliği, fakirliği, sıhhatli olması, zayıf olması artık her neyse onlar onun üzerinde büyük ne yapar? Etkiler yapar. Kardeşlerim bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu dinin bir garip olarak başladığını ve garip olarak devam edeceğini ve bu ümmetin garip olduğunu söylüyor. Ve Allah Resulü ve vesselam garip başladığı gibi tekrar yine en baştaki gibi garipliğe döneceğini söylüyor. Ve diyor ki ne mutlu o gariplere. Ne mutlu o gariplere. Allah Resulü'ne soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü o garipler kimlerdir? Aleyhissalatü vesselam onlar onlar tabilelerinden, milletlerinden ayrılanlardır. Şimdi kim bu garipler? Yaşamış olduğumuz şu toplumda onlar gibi yiyen, onlar gibi içen, onlar gibi yaşayan, uyuyan, çalışan insanlar değil miyiz? Peki garipliğe iten, onlardan ayıran bizi etkenler neler? Yaşamış olduğumuz toplumda insanlar kendi nefislerinin doğrultusunda, hayatlarını ikame edebilmek için her şeyi mübah görür mü? Görür. Bizler görebilir miyiz? Bizim hayatımızı tanzim eden ne var? Bir iman var. Bir inanç var. Ye ama helalından ye. Kazan ama helal yoldan kazan. Harca ama Allah için harca. Yine iyilik yap, Allah için ya birine yardım et ama Allah için yardım et yani bizde her zaman ne var bir ölçü var fakat bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki öyle bir zaman olacak ki diyor insanların görünüşleri kutlaşacak yani suretleri değişik gözükecek diyor o insanlara baktığınızda kalplerinde histen eser göremeyeceksiniz diyor öyle bir ortamda hadisin baş tarafı uzun mana olarak rivayet ediyorum birisi tuttu birine yardım etti diyecekler ki diyor muhakkak bunun onda bir çıkarı var öyle düşünecek insanlar diyor ve diyor bakacaklar bakacaklar bunun onda bir çıkarı yok enayiye bak malını yediriyor diyecekler diyor yani insanlardan bu artık din ölçüsü ne yapıyor? Tamamen kalktığı bir ortamı gösteriyor. Onlar ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü ve vesselam diyor ki ihtiyarlar şeytan söz dinlemez halde gençler tamamen şımarık ve zinada yaşlıları pirifane olduğu zamandır. Aleyküm emanet ehline verilmedi diyor. Ve bir insan bir susamdan kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını bilecek ama dinini ihmal edecek diyor. Ama dinini ihmal edecek diyor. Şimdi yaşamış olduğumuz ortama baktığımızda kim olursa olsun bir susamdan kaç gram yağ çıkacak bunun hesabını biliyor. Mesela biz Ebu Sait hocayla bir gün Antep tarafına sohbete gittik. Dönüşte dağ yolunu kullandık. Aradan kestirmeden Yarpuz'a ineceğiz. Geçerken bir köyden geçtik. Şu an hatırlamıyorum ama Çavuşlu diye olabilir. Şu meşhur da Susam'ın yapıldığı bir köymüş. Tevafuk, tevafuk tam oradan geçmişiz. Sabahın dördü falan şimdi hoca da acıktı bir şeyler bulabilir miyiz köyden geçerken çünkü hiçbir şey yok yol üzerinde baktık bir değirmen gibi bir yer açık girdik adamlar bizi görünce beni görünce önce bir korktular sabahın dördünde sakallı bir adam şarlı bir adam ne yapıyorsunuz dedim susama bürüler gibi bir sistem yapmışlar döner alıyor susamı veriyor oradan da bürüler sistemiyle Ateş şey yapıyor, şey yağ çıkarıyorlar. Adam bir posası çıkıyor böyle. Ben dökümcülük yaptığım için aynı bizim sistem. Biz maden eritiyoruz, onlar da susamı yapıyorlar yağ çıkartıyor. Merak ettim, şöyle bir inceledim makina tesisinden anladığım için. Adam baktım posayı çıkan posayı yağçı, tekrar kürekle şeyin içine atıyor. Biz de anlamıyoruz ya, Mehmet daha olduğumuz için. Baktım dedim bundan tekrar yağ çıkar mı tabi hoca ya de bunu 3-4 sefer atarsın hiçbir şey kalmaz burada de çıkar. Dedim kepekli olmuyor millet kepekli de seviyor hoca dedi. Anladın mı kepekli de seviyor diyor. Şimdi adam e, bunları anlatırken dedim ki sizin kıble ne tarafta yani biz namaz kılacağız namazın vakti girdi mi maksus sordu Şöyle durdu. Lan kıble nerede lan diyor şeye. Orada öbür tarafta ocağın başında duruyor. La işte şöyle duracaksın işte diyor. Ne var diyor tamam mı? Neyse oradan baktık bir şey yok çıktık geldik. adamla bakın Türkiye'de yaşıyor. 24 saat orada çalışan insanlar. Ve köy yani şehir yeri de değil. O susamın ne kadar yağ vereceğini hesaplamış. Hesabını da biliyor. Tenekeler hazır, hepsi orijinal, güzel güzel ama hiç de öyle temiz falan değil yani. Ve Türkiye'nin de en meşhur şeyleri onlara, en meşhur. Ama dinden, imandan haber veriyorlar. Helal, haram gözetmiyor. Oradan ne kadar kazanacağına ne yapıyor? Bakıyor. İşte o toplumdan seni ayıran bir özellik olacak. Bir Müslüman nereye giderse gitsin ahlakıyla, yaşantışıyla, Allah'a olan bağlılığıyla ne yapacak? Kendini belirtecek. Böyle olduğu zaman o toplum onu sever mi? İtilmeye başlar. Çünkü toplumun bozulduğu bir yer, insan fıtratı bozulduysa, doğruyu yaşayan birinden rahatsızlık duyar. Her ne kadar onun güven duyulan bir insan olduğunu bilse dahi, onu gördüğü an, kendi yanlışını hatırlayacak ve rahatsızlık duymaya başlayacak ve onu orada ne yapmaz istemez önce alay etme sonra taciz etme dışlama ve daha sonra da artık ortamına göre işkence devri dahi ne yapabilir başlayabilir işte İslam garip başladı derken o garip olan ortama şöyle bir gidelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ortamda zina aleni işleniyor muydun? İşleniyordu. Yani o kadar aleni işlenmesine rağmen hiç kimse rahatsızlık duymuyordu. Ve bu yüzden de insanlar kız çocukları olduğunda suratlara ne yapar? Asılırdı. Ve hatta küçük düşmemek için insanların içinde onurunu korumak için kuyular kazarlar derin derin kız çocukları olduklarında ne yapar? Ellerinden tutar gider atarlar ve arkalarına dönmezlerdi. Veyahut öyle hal olmuştu ki insanlar topluca gidip bir kadının evine gidebiliyor ve bir erkeğin bir kadından istifade edeceği neyse topluca bunu yapıyorlardı ve bundan kimse ne yapmıyor? İğrenmiyordu. Böyle bir ortamda onun dışında ticarette insanlar o kadar haksızlıkta hat safadaydı ki ticaret yapıyorlar. Ama paralarını ne yapmıyorlardı? Vermiyorlardı. Çok rahatlıkla insanları koyun boğazlar gibi boğaz biliyorlar ve o insanın hakkını hiç kimse ne yapmıyor, aramıyordu. Böyle bir ortamda faizin hat safada olduğu, tefeciliğin hat safada olduğu bir ortam, yani şirk, küfür, isyan hat safada. Şimdi gelelim yaşamış olduğumuz bir ortama. O gün zina serbest miydi? Rahatsız olan var mıydı? Hatta birisi erkek çocuğum olsun diye karısını güzelce temizler, giyindirir. Erkek çocuğu olmuş adamın yatağına gönderir. O onunla yatar. Hamile kalıp çocuk doğurana kadar onunla birlikte olmaz. Hele erkek çocuğu doğurursa o kadını baş tacı yapar. Böyle alçakça iğrenç şeyler vardı gelelim günümüze bugün zina meşru mu çok rahatlıkla işleniyor mu i̇şleniyor. ve bu işlenmeden rahatsızlık duyan bir sınıf var mı yok müslümanlar da dahil hiç kimse rahatsızlık duymuyor peki o günkü ortam bugün de var mı o günkü tefecilik faiz bugün yok mu bugün de var bugün de kadına erkeğe erkek veya kadın çağrılmıyor mu evlere? Bunlar da var sistematik olarak. Bakın o günde Allah Resulü ve vesselam çıkmış, bir olan Allah'a davet etmiş. O kirlenen, kap karanlık asır aydınlanmaya başlamıştır. O gün o davet o insanları rahatsız etti mi? Etti. Bugün Müslümanım diyen ve davet eden o insanda bu sistemleri rahatsız ediyor mu? Ediyor. Yani İslam'ın garipliği sadece o döneme has değil. Küfrün, şirkin had safhada olduğu bir ortamda inandım diyen Allah'a dönen her insan ama her insan derken davet eden her insan o garipliğe ne yapar? Döner. İşte din bu konuda öyle bir e, kural koymuş ki her kim inanıyorum diyen her kim Bir münker gördüğünde ne yapacak Hı? Bana ne ya şimdi ben karışırsam Başım belaya girer Beni dışlarlar ben Bana bir şeyler ederler İşimden olurum aşımdan olurum Komşumdan olurum Yani her türlü korkuyla Allah'ın Nehyettiği Hoş görmediği bir fiil işlendiğinde Razı ola ola Müslümanlar ne hale gelmiş? Kendi evinde işlenir olmuş, sesini çıkaramaz olmuş. Kendi anası babası işlemiş, ona mani olamaz hale gelmiş. Ve kendi akrabalar artık sokağa hiç çıkmaya gerek yok. Kendi evinde her türlü şey olmuş ve Müslümanın karşıya hiçbir şey diyemeyecek hale gelmiş. Bu durumda Müslümana garip denmez münkere mani olmayana garip denmez. Garip kime denir? Münkere mani olduğunda dışlanan, horlanan, insanların içinde tecdit edilen, yanlarına alınmayan ve o yaşadığı bölgeden hicret etmek zorunda kalan insana garip denir. Çünkü İslam garip başladı derken Mekke döneminde kimlere işkence yapılıyordu? he dinini açıkça ishar eden insanlara. Bugün dinini açıkça ishar eden bir insana işkence yine var. Yok mu? Bugün de var. Ama dinini ishar etmeyen, ılıman Müslüman olana hiçbir şey yok. Onun için garipler derken herkes kendini garip sıfatına koymasın. Oradaki gariplerin belli bir sıfatı vardı. Onlar dinini yaşıyorlardı onlar Allah Azze ve Celle'nin Resulünün ağzından çıkan neydi? Kan dökülmeyecek kan dökmeyi bıraktılar faiz alınıp verilmeyecek bıraktılar puta tapılmayacak bıraktılar Allah'tan gayrısına yemin edilmeyecek bıraktılar putlara kurban kesilmeyecek bıraktılar yeminde lat ve uzda denmeyecek bıraktılar Allah'tan gayrısına sığınılmayacak bıraktılar Gelin şimdi bugüne gelelim. Türbeler açık mı? Açık. İnanıyorum diyen türbeye gidip tapıyor. Laim diyen de gidip Mustafa Kemal'e tapıyor. İkisi de putperest. Değişen bir şey var mı? Öbürünün kafası sıkılıyor. Gidiyor oraya kurban kesiyor. Öbürünün canı sıkılıyor. Gidiyor öbür tarafa sığınıyor. Hangisinde ne fark var? Uyaran var mı? Birisinin canı sıkılıyor, yetiş ya pirim diye birine sığınıyor, ölüden yardım bekliyor, öbürü de bir başkasından. Senin karşına gelmekten utanıyorum, seni ziyaret etmekten utanıyorum, işte şu irticacılar şöyle, o da gidiyor bir taşa sığınıyor. Öbürü gidiyor, ona sığınıyor, bu gidiyor, buna sığınıyor. Ama o gariplere baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah. Kendisinden başka ibadet edilecek varlık yok dediğinde onlar ne yapıyordu? Duruyordu. Aralarında müşkülat olan olmadı mı? Bir tanesi tutuyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edin sana. Neye binayın? Duyguların karıştığı, korkunun hakim olduğu ve duyguların netleşemediği, perdenin olduğu bir ortamda Kafa karışık olarak Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Bize de şöyle bir ilah edinsene Zadül emvat meselesinde olduğu gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oluşan sisi onların kafasından nasıl kaldırıyor? Daha önce Kur'an'da okumuş oldukları inen bir ayetin kıssasını kendilerine hatırlatarak. Bugünkü Müslüman böyle bir durumdan karşı karşıya kaldığında ne yapıyor? Vay müşrik vay diyor. Adam müşriğin bile ne olduğunu ne yapmıyor bilmiyor. Zaten bunlar kafir diyor. Bu kafirlerden diyor. Bu beklenir diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşılaştığı olaydaki tavrını o Müslümanlar almışlar. Fakat biz bugün öyle hale gelmişiz ki hiçbir münker'e mani olmadığımız gibi görülen bir münkere takındığımız tavır dahi İslami değil. Ya haricilerin takıldığı bir uslup, ya da mürciyelerin takıldığı bir uslup. Veyahut da mücahit geçinenlerin laf salatası yapan insanların takıldığı bir uslup. Garipler derken, onlar kabilelerinden, milletlerinden ayrılanlardır, diyor. Şimdi düşünün, bir kardeşliği ele alın, aynı batında doğan insanların kardeşliğiyle Dindeki kardeşlik aynı mı? Aynı aileden, anadan babadan olan insanların birbirine duyduğu sevgiyle dindeki kardeşlikte duyulan sevgi aynı mı? Ondaki bağlayıcılıkla bizdeki aynı mı? Bir miras meselesi olsun, hiç ayrılmayan kardeşlerin birbirine düştüğünü ve canlarına kastettiklerini görürsünüz. Bir mirasta. Belki 40 sene, 50 sene herkesin İbretlik olarak gösterdiği, ne kadar güzel kardeş dediğinizi bir kerpiç parçası birbirine ne yapar? Düşürebilir ve canından eder. Hatta cehenneme girmesine bile sebep olur. Ama inananlar da böyle mi? İşte bu gariplik İslam'ın bağlayıcılığı gariplik. Milletten ayrılma ham bağıyla değil. Din bağıyla ayrılmadır. Musab'ı ailesinden ayrılan neydi kardeşlerim? o kadar güzel giyinen en güzel kokuları sürünen en güzel ayakkabı giyen bir insanın ölümüne Allah Resulü bile ağladı Musab böyle mi ölecekti dedi peki Musab'ın bir ölmesine sebep neydi bu şekilde ölmesine o kabilesinden o yaşantıdan o Musab'ı ayıran neydi Allah'a olan bağlılığı Allah'a olan imanı Müslümanlar yaşadıkları her ortamda kendilerine çeki düzen vermek zorunda kardeşlerim. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken iki kelimeyle tarif ediyor. Neydi bunlar? Hı? Birisi el, birisi de dil. Peki bugün yaşamış olduğumuz ortamdaki Müslümanların elinden ve dilinden emin misiniz? Hı? Hiç kimse evet diyemez. Çünkü kendisi emin değil ki Toplumdaki Müslüman emin olsun Çok rahatlıkla gıybet ediyoruz Çok rahatlıkla Suizan edebiliyoruz Çok rahatlıkla tecessüz yapabiliyoruz Çok rahatlıkla Kafamızdan olmadık birçok senaryolar Kurabiliyoruz Çok rahatlıkla bir Müslümana haset edebiliyoruz Ama O günkü Müslümanlara Baktığımızda böyle mi Kendi nefsi için kardeşini tercih ediyorum kendisi açlıktan ölmek üzere azıcık bir şey var çocuklarına biriktirmiş ama onu din kardeşine ne yapabiliyor tercih edebiliyor bak Allah Azze ve Celle ben onlardan razı oldum derken ayet-i kerimede kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ettiler Allah onlara hayret ettik ve Allah onlardan razı oldu düşünebiliyor musunuz haşr suresinin 9. ayetin nuzul sebebine bir bakın bugün peki müslümanlar acaba kardeşlerini kendi nefislerine tercih edebiliyorlar mı yoksa kendi nefislerini her şeyin üzerinde mi tutuyorlar yine bakıyorsunuz bir müslümanın 24 saatlik yaşamına nasıl yaşıyor insanlar dünya çalışmasındaki hırsları nasıl bir camiye giderken üşenen bir Müslümanın rızkını kazanmak için giderken hiç üşenmediğini görüyorsunuz. Hatta elbiseyi bile yolda giydiğini görüyorsunuz. Apar topar koşarak gider. Ondaki cevvalliği, ondaki hırsı Allah'ın dininde var mı? Bakın bir Ömer'e. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ikinci adam değil mi? Üçüncü adam Ebu Bekir'den sonra. Medine'nin dışında evlerde oturan birisi ki neden dışında oturuyor? Bir yerin beldesine sonradan gelen ne yapar? Hep sırtlarda, yamaçlarda oturur. Hep sığıntıdır. Onlarda da nedir? Hicret eden insanlardır. Ben diyorum Medine'nin tepesinde otururlar. Ben komşumdan anlaşmıştım. Bir gün o gider mescide ilim eder, duyduğunu getirir bana. Bir gün o gider duyduğunu bana getirir. Ben çalışırdım. Sonra çalıştığımızı ne yapar? Bölüşürdük. Onlardaki hırsı görüyor musunuz? Onlardaki o hırs onları nereye taşıdı? Ta zirvelere kadar taşıdı. Peki bugün bizim bu hırsımız bizi nereye taşıyor? Nereye gidiyoruz? Garipliğe mi? Yoksa başka garipliğe mi? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bizdeki ölcü, ölçü Toplumdan bizleri soyutlayan ölçü sadece din ölçüsüdür kardeşler. Toplumun özde olan meseleleri ahlaksızlıksa bizde olmayacak. Eminsizlik ise bizde ne yapmayacak olmayacak. Yani o insanlarda oluşan her şey onları nasıl aziz kılmışsa aynı huy, haslet, hırs da bizde olmadıkça biz ne yapamayız? Düzelmemiz mümkün değil. O gün o topluma baktığımızda bir tane adamın dört tane karısı var mı? Hiç rahatsızlık duyuyor mu? Ne kadını ne erkeği? Hatta eşini evlendirebilmek için kadın kendisi gidiyor kocasına eş buluyor. Bugünkü erkekler de hep dört kadın hikayesi türküsü çalarlar. Doğru mu? Ölene kadar bu türkü, ölene kadar da kadınlar ayaklarını direrler. Niye? E erkekte sahabenin erkekliği yok ki Kadında da sahabenin kadınlığı yok İkisinde de doğru dürüst teslimiyet yok İkisinde de bu teslimiyet olmadığı zaman Onlara verilen nimetler bunlara ne yapılmıyor? Verilmiyor Bakın, bakın o gün birisi evlenmek istediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Adam kalkıyor diyor ki Herhalde diyor sen kendi nefsini istemiyorsun O kadını bana nikah et Neyin var diyor Neyi var? Beş tane altını, şu kadar şeyi, işte eşyası, arabası falan mı var? Neyi var? Bir demir halkası bile yok. Adamın hafızasında Kur'an'dan bir sure var, onun sevabına karşılık, yani mihir edinilerek ne yapıyor? Nikahı kıyılabiliyor. Bugün kıyabilir misiniz? Birinin kapısına gittiğinde, kız evi neler istiyor neler? Herkes Hüseyin Uca zannetmeyin neler istiyor adam evlenememe sırf parasızlığının yüzünden işsizse kız veriyor mu gene vermiyor adamın belli bir şartları var peki bu İslami mi bu Müslümanlık mı ondan sonra tutup kaderine isyan eden birçok insan var neden bunlar oluyor bunlar yapan sensin çünkü Allah Azze ve Celle iyilikler Allah'tan kötülükler senin kendi ellerinin istediklerinden. Allah hiçbir zaman kötülüğü murad etmez, oluşmasından razı olmaz. Ama ona talip olan sensin, başına getirten nesin, sensin. Yaratan o, işleyen sensin, isteyen sensin. Çünkü sen ananı seçemiyorsun ama eşini seçebiliyorsun. Anneni seçememen kaderden öbürü senin kulluğundan kaynaklanan bir şey. Onun için garipler derken o müjdelenen garipler derken o müjdelenen garipleri güzel tanımamız gerekiyor kardeşler. Yani onların vasıfları onların toplumundan dışlanmaları ve neden o hale düşmüşlükleri bunları tanımak gerekiyor. O insanlar da yiyen, içen, belli bir ailesi olan ve o toplumun içinde yaşayan insanlardı. Ama onları o şeylerden e, ayırt eden birçok vasıfları var. Bunlarla alakalı gelen rivayetlere baktığımızda e, şöyle bazı rivayetler geliyor. Mesela Enes bin Malik'ten gelen rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaptığımız şeylerden hiçbirini sizin hayatınızda göremiyorum. Ben de ona ya namazımız dedim, o da namazınızdaki şu şu şeyleri yapmadınız mı dedi. Enes'in bu ifadesindeki kasıt şu kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra asr-ı saadet devri bitti artık kargaşa devri başladı Medine'ye gelen vali namazda aynen bugün Hanefi mezhebinin kıldığı gibi namaz kılmaya başladı el kaldırmalarını bıraktı Enes diyor ki tabi bir baştaki insan yaparsa bunu arkadakiler ne yapmaz aynen taklit eder Enes mescide geliyor Mervan'a diyor ki ya bir peygamberin kıldığı namazı burada kılarsın ben senin arkanda namaz kılarım ya da mescide gelir tek başıma kılar giderim insanlara hesabını bunun sen verirsin diyor yani İslam öyle garipleşiyor ki Müslümanların içinde dahi bir İslam'ın doğru amelini işlemekte insan ne yapıyor zorlanabiliyor düşünün zorlanan dışlanan normal bir insan değil sahabe yani peygambere 10 sene hizmet eden bir sahabe yaşamış olduğu bir toplumda garipleşebiliyor. Demek ki dinde garipleşme Allah'a hazze ve celle'nin razı olduğu amelleri işleyerek hem de inandım diyen toplumun içinde de ne yapabiliyorsun? Garipleşebiliyorsun. Bugün öyle fırkalar çıkmış ki Süleymancısı, Nurcusu, Sofisi, Şiası, Kaderiyesi bunların içinde İnandım diyen bir insan onların değer verdiği, kabul ettiği bir şeye yanlış dediği zaman ne oluyor? Kendilerine Nurcu, Süleymancı deyince rahatsız olmuyorlar. Bize sanki kafirle eş mana koydukları mezhepsiz, vahhabi, dinsiz, yok şudur budur gibi birçok isimler ne yapıyor? Rahatlıkla koyabiliyorlar. Halbuki kendilerine Nurcu Süleymancı Onları o kadar yumuşatıyorlar ki Sanki cilalı altın tabaklıymış gibi yani. Ama bize geldiğinde Hangi kesime giderseniz gidin Bu mezhepsiz dediğinde ne oluyor Hemen suratlar asılıyor Hatta camiden bile Allah Resulü'nün kılmış olduğu namazı kılın Atılabiliyorsunuz Konuştuğunuzda dışlanabiliyorsunuz Ve horlanıyorsunuz İşte bu garipliğin ta kendisidir kardeşler yani nereden İslam'ın bir yerinden tutmuşsan o senin tuttuğunu toplumda ne yapıyor? Hemen gösterebiliyor. Ne kadar tutarsan o kadar yükselebiliyor. Onun için gariplik derken bu sadece bir konuşmayla, bir ahlakla değil dinin emrettiği ameli gündeme getirmekle de ne yapıyor? Gelebilir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki çok kargaşa günler olacak diyor. Çok kargaşa. Öyle karanlık günler olacak ki diyor, İslam bir kor, bir ateş olacak. O koru avucunda tutana ne mutlu diyor. Ne zaman olacak diye sorduklarında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bidatlarla sünnetler yer değiştirdiği zaman diyor. Bidata sünnet, sünnete ise bidat diyecekler diyor. Ve o dönemde bir tanesi tutup sünnete sarılıp da bidatı reddettiğinde ha dinden bir şey reddetti diye ona saldıracaklar. Diyor. İşte diyor kim onların saldırısına göğüs gerer, sabrederse sizden elli tanesinin ecri kadar ecir vardır. Diyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü onların kendi arasındaki elli kişi kadar mı? Hayır diyor. Sizden 50 tanenizin ecdi kadar ecir vardır diyor. Demek ki kardeşlerim mükafat çok büyük. Büyük olan bir mükafatdaysa demek ki saldırı da büyük olacak. Bunun karşılığında tahammül, sabır da çok büyük olacak. Öyleyse öğrendiğimiz metotları hayatımıza güzel geçirelim. Öğrendiğinizi hayatınıza geçirmezseniz size ilk çatacak olan insan Hayatınızda değişikliği yakından izleyen anne ve babanızdır, ebeveyninizdir. Eğer anlattığınız şeyler hayatınızda yoksa, sizde birçok pislikler varsa, bu sefer anlatan insana lanetle, küfürle, ebeveynlerinizden karşılaşırsınız. Ve anlatan insana lanet ettirmeniz hasebiyle lanete uğrayan da siz olursunuz. Bunlar hep kişinin öğrendiğinin hayatına geçiremediğinden kaynaklanan pisliklerdir öğrendiğini hayatına düzgün olarak geçiren o sahabeye baktığımızda anne ve babalarından ebeveynlerinden ne kadar eziyet görürlerse görsünler onlara üf bile diyorlar mı o kadar işkence yapmalarına rağmen kendilerinin ellerini bile kaldırmamışlar sadece harp zamanında mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatına baktığımızda asaptan bir tanesi diyor ki ben diyor savaşta diyor onu kendime hami kıldım. Çok kahraman ve çok iyi savaşan birisiydi diyor. Nereye girerse ben de peşinden girdim diyor. Ve hangi müşrik topluluğuna girdiyse dağıttı diyor. Ben de peşinden diyor. Derken diyor bir gruba daldık. Karşısına bir adam çıktı diyor. Hemen yüz çevirdi diyor. Sonra başka topluluğa girdi diyor. Ben de peşinden orayı da dağıttı. Karşısına yine o adam çıktı diyor. Yine yüz çevirdi diyor. Hemen ondan daha büyük bir topluluğa girdi. Orayı da dağıttı. Karşısına yine o adam çıktı diyor. Kılıcıyla öyle bir darbe vurdu ki diyor adamı ikiye ayırdı diyor. O onun babasıydı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Normal halde dokanılmayan birisine ancak harp anında dokanabiliyorsun. Ama bizim Müslümanların harbe gitmesine gerek yok. Doğru akideyi Öğrenip de en yakınlarına Çok rahatlıkla anlatabilecek Pozisyonda olan bizler ilk düşman ettiğimiz kendi ebeveynlerimiz Veyahut en yakınlarımız Bu neden Tamamen takılınan Ustupsuzluktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ustubunu alamamaktan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara doğruyu Anlatırken nasıl anlatırdı gönüllerini alır. Onlara anlatacağı meseleyi kolaylaştırır. Yemekse yemek söyler. Yumuşak davranmaksa yumuşak davranır. Hastaysa ziyaretine gider. İhtiyaç içindeyse ihtiyacını giderirdi. Mazlumsa elinden tutardı. Bu da o insana yapılan muamele onun kalbini ne yapar? Yumuşar yumuşatır ve ondan gelecek söze kolaylık sağlar. Onun için kardeşlerim dinin gündeme getirilmesi, anlatılması, yaşanması da ancak o metotla olursa olur. Yoksa sizin aileniz tarafından kendi işlemiş olduğunuz amelleri yüzünden dışlanmanız sizin garipliğinize sebep değil. Garip olmanızı da göstermez. O sizin ahlaksızlığınızı, edepsizliğinizi gösterir din namına şu ortamda dışlanan bir tane müslüman gösteremezsiniz yaşamıyor ki din namına dışlansın sadece karşıdaki bir zavallı gözüyle evladına bakar eğer atarsan millete rezil rüsva olurum diye mecburen seni yanında barındırır o da mecbur olduğu için utandığında ama sen utanmazsın hala hareketlerine devam edersin müslüman olduğunu söyleyerek hareketlerini düzeltmezsin ama o günün insanına baktığımızda Annesi gidiyor Güneşin alnına oturuyor Ve ölüm orucu tutuyor Gidiyor Anacım diyor bir değil bin başın olsa Ve güneşin alnında böyle Oruç tutarak versem Ben yine dinimden dönmem Sen gel gölgeye otur Orucunda boğaz diyor. Bakıyor ki annesi Oğlu hakikaten bu yola baş koymuş, artık ölüm orucundan ne yapıyor? Vazgeçiyor. Bugünkü insanların anne babasında böyle bir tavır var mı? Yoksa demek ki yanlışlık var bu işte. Bugünkülerde gayet istedikleri gibi rahat yaşayarak senin dinine de inancına da küfredebiliyorlar mı? Seni sapık olarak görebiliyorlar mı? Demek ki bu senin uslupsuzluğundan bu senin anladığın şeyi anlamadığından kaynaklanıyor. Değer verilecek şeye hakikaten değer vermediğinden kaynaklanıyor. Birisi vermiş olduğu değere bütün benliğiyle sarılır. Yaşantısıyla buna ne yapar? Örnek olur. Sözüyle, diliyle paylaşan, kaynaşan, kaynaştıran olur. Davetçi bir yapıya sahip olur. Ve hiçbir zaman bir kınayıcının kınamasından ne yapmaz? Korkmaz. Bir şeyler yapacaksın ki karşılığını alacaksın. Küçücük yaptığın bir amel, iki aileyi yan yana getirirsin, yarın üç, öbür gün dört, o dörtler birçok aileyi ne yapar? Bir araya getirir, topluca yaşamı öğretir. Yani haftalık bir dersten din öğrenilmez. Din yaşanarak, kaynaşarak, bir şeye talip olarak toplulukları oluşturur. Ve gelen nesiller sizin bozulan ortamda değil, senin oluşturduğun o temiz ortamda yetişerek ne yapar? Gariplikten çıkar. Ama öbür toplumlara baktığımızda aynen hayvanların kalkıp yem yediği gibi yemeği yer, şuraya pisler, oraya gider, dolaşır. Aynı ineğin dağda ot yemeye gittiği gibi sütlenip geldiği gibi gider, çalışır, gelir Evet Gider, çalışır, gelir ahıra. Aynı insanlar bu hale biz derse mutfakla tuvalet arasında boru hattı olan insanlar değiliz. Biz de bir şeye talip olan insanlarsak o talip olup da garip düşen müjdelenen o insanların ahlakını, yaşantısını almak zorundayız. Bu da illa bir harp meydanına çıkmakla olmaz kardeşler. Onların samiyeti dinleri ilendi. <gülüyor> Dinlerindeki samiyetleri onları ta kabre kadar ne yaptı? Taşıdı. Ölürken bile geçen gün verdiğimiz misali hatırlayacak olursanız diriyken birbirleriyle paylaşan o insanların ölürken bile bir yudum suyu ne yaptılar? Paylaştılar. Demek ki Allah can çekişen, acılar içinde kıvranan bir insanı da imtihan edebiliyor mu? Diriyken, sıhhatliyken, güçlüyken paylaşan birisi acıyken de paylaşmasını bilir çünkü o anki tatlı duyguları ölmemiş yani onu yaralanma can çekişme o duygularını ne yapmıyor öldürmüyor öyleyse kardeşlerim her duyumuzu diri tutalım o gariplerden olalım bizim için o kadar güzel örnekler var ki İbrahim aleyhisselam'ı düşünün yeryüzünde tek başına bir ümmet değil miydi Düşünün şimdi insan çıktı mı şu sokağa nereye giderse gitsin kendisi gibi düşünen, kendisi gibi hareket eden hatta mescide gittiğinde kendisi gibi namaz kılan birisini arayıp görmek istemiyor mu? İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Yani insanın canı sıkılmaz mı? Vallahi diyor Sara yeryüzünde senden benden başka inanan var mı bilmiyorum diyor. Bu basit bir duygu değil kardeşler. Ama buna rağmen tam bir tevhid ehli İbrahim asla müşriklerden değildi diyor. Demek ki gittiğin yerde ister tek ol ister çift ol. Ne olursan ol İslam'ın emir ve nehirlerini yaşa ve yaşa. Bırak itilen insan ol. Dışlanan bir insan ol ama dışlanırken ahlaksızlığından, uslupsuzluğundan, karaktersizliğinden değil dine sarıldığın için dışlar. Allah Azze ve Celle bu dini fasıklarla da korur kardeşlerim. Bakın o devre tekrar dönelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu daveti yaptığında elbette ki kafirler, müşrikler bundan ne yaptı? Çok çok rahatsızlık duydu. Peki böyle bir ortamda insanda can emniyet olur mu? Olmaz. Ama Allah davetçi yapan davetçiyi Allah kendisi için davet yapan birisini bir kafirle korudu mu? Korum. Demek ki siz Allah'a hizmet ederseniz Allah sizi onların kendi içinden biriyle ne yapar? Yine korur. Yine naslara baktığımızda Allah için yola çıkan birisini Allah ummadığı yerden zıklandırır diyor mu? iki tane sahabe var bir tanesi hep çalışıyor bir tanesi mescitten çıkmıyor abisi geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a kardeşini şikayet ediyor mescitten hiç çıkmıyor diyor ben ise diyor akşama kadar çalışıyorum çabalıyorum çok yoruluyorum e Allah'ın Resulü diyor bir şey söyle de bana da yardım etsin kim bilir diyor belki sen bunun yüzünden rızıklandırılıyorsun diyor yani onun ilim etmesiyle sana ne oluyor rızık veriliyor diyor. demek ki insanın bazı şeyleri güzel yakalaması gerekir kim ilim yoluna giderse Allah yoluna davete çıkarsa Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır ummadığı yerden ne yapar rızıklandırır ve Allah yoluna davet eden insanın gökteki melekler dağdaki hayvanlar karıncalara kadar denizdeki balıklara kadar o davetçiye ne yapıyor tövbe istifarda bulunuyor peki size kim bulunuyor Hı? sana kim tövbe istifar ediyor aklına gelirse tövbe istifar ediyorsun gelmezse o da yok ama bakın Allah yoluna davet ederseniz bulunduğunuz hal ne olursa olsun gökteki melekler denizdeki balıklara kadar sizin için tövbe istifar eden birileri var birileri var İbrahim ateşe atıldığında hal diliyle Bütün hayvanlar onun için Allah'tan yardım diledi mi? Bunlar basit mesele değil Kardeşlerim Bugün bakın neden kertenkeleyi daşlıyorsunuz? Gördüğünüz yerde vurduğunuzda şu kadar Ecir var Hadislerde ne diyor? Bununla büyük hikmetler var düşünürseniz Bütün hayvanlar Hal diliyle Allah'a yalvarırken Bunlar ateşi üfledi diyor Demek ki insanların içinde muzurlar olduğu gibi hayvanların içinde de muzurlar var. Öyleyse hayvanlaşmayalım. Eğer insan Allah'a giden bu yolu düzgün yakalayamamışsa, elindeki birkaç şeyle sevinebiliyorsa, inanın o sevinç onu doğru cehenneme götürür. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, düşünün bir hanzala rivayetini ele alın, oturuyor bakın düşündüğüne bakın. Yani bizim düşündüğümüze bakın Yani ne yaparız Nereye gezeriz Nerede piknik yaparız Nerede avare oluruz Onu düşünürken Bak o ne düşünüyor Ya diyor biz peygamberin yanındayken Dünyayı unutuyoruz Eşimizi ehlimizin yanına geldiğinde de Orayı unutuyoruz Herhalde diyor ben münafık oldum diyor Kime gidiyor soruyor Peygamberin mescidine Devamlı giden Ona yol arkadaşlığı yapmış Bekire gidiyor soruyor Rastgele birine sormuyor bakın. Ebu Bekir ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Şöyle bir dinler. Vallahi diyor Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu zamandır. Ama işin içinden ne yapamıyor? Çıkamıyor. O kime gidiyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor. Bak bunları sırayla takip ederseniz anlayacak çok ders var. Bugün bizler Böyle bir düşünceye sahip miyiz? Değiliz. Bu bizde yok. Herhangi bir şey takıldığında ehline mi gidiyoruz, sevdiğimize mi gidiyoruz? Ya bu bilir. Bu bir şeylere okumuştur. Diyene mi gidiyoruz, ehline mi soruyoruz? İnan nehline sormuyoruz. Ali Selatü vesselama geldiklerinde bakın soru nasıl izale ediliyor? Bu diyor sizin anladığınız gibi değil. Bak bu kelime hemen arkadan gelecek cevaba kulak vermeye sebep olur. Bugünkü insanlara bir şey sorduğunuzda birçok laf salatası duyuyorsunuz. Sorunuz gidiyor, başka problemler başlıyor bu sefer. Eğer siz eğer siz benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız meleklerle misafaa eden her yerde onlar sizi gölgelendirir diyor. Ama bu münafıklık münafıklık değildir. Demek ki insan her halükarda öyle olamayabiliyor mu? Fakat ben inanıyorum ki Ebu Bekir de Hanzal'a da o sözden sonra dikkat etmişlerdir. Muhakkak dikkat etmişlerdir. Onun için kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun, onların düşünceleri böyleydi. Bu düşünceleri toplum içinden sıyrılmalarına sebep oldu. Ömer'e bakıyorsunuz, Allah ondan razı olsun. Şeytanın bile onu gördüğünde kaçtığı bir sahabe. Peki Ömer ne düşünüyor? Kendini mümin olarak mı görüyor? Görse de hakkı değil mi? Peki cennetten müjdelendi mi? Müjdelenen bir sahabe. Ama buna rağmen gidip de bir sahabeye, rastgele bir sahabeye değil. ve Vesselam'ın sırdaşı olan münafıkların ismini verdiği sahabeye gidip Ne diyor? Ben münafık mıyım diyor. Bak rastgele birine ne yapmıyor? Yine sorma yok. Münafıkların adını bilen birisine soruyor. Münafıklar kim? Söylemiyor. el müminin sıfatıyla soruyor. Peygamberin sırrını sana ifşa etmem diyor. Bari diyor ben onlardan mıyım? Sen onlardan değilsin diyor. Ama Ömer yine bırakmıyor. Arada bir kendi nefsinde bir şey gördüğünde hissettiğinde o sahabeye gidip ben münafık mıyım diye ne yapıyor? Soruyor. Allah onlardan razı olsun. Demek ki onları o garipliğe iten bu vasıflardı kardeşler. Bir insanın kendini münafık mı oldum deyip de sorguya çekmesiyle kendini mümin olarak görüp sorguya çekmesi aynı mı? Değil. Aleykümselam ve sakın diyor Allah sizi kendinizi estağfurullah sakın diyor şeytan sizi amellerinize güvendirip ayağınızı kaydırmasın diyor bugün namazı kitap sünnete göre kıldığını söyleyen bir insan çok rahatlıkla gevşeyebiliyor sadece dinde bunu yapmak ona ne yapıyor çok rahat gelebiliyor ama bakın ümmetin içinde sadece inandım diyen samimim diye ortaya çıkan ben de fırkayı naciyeyim diyen insanların içindeki ihtilafları kargaşaları görebiliyor musunuz? Bunların tek sebebi bizim samimiyetsizliğimiz. Eğer bizler hakikaten samimi hakikaten Allah'a bağlı insanlar olabilsek bunlar bizim aramızda barınamaz arkadaşlar. Erir gider. Bugün münafıklar fasıklar Oradan buradan para yardımları alarak güya davet altında oraya buraya çıkıp da aslan kesilenler, orada burada lüks içinde bilmem ne yapan insanlar bugün söz sahibi olup konuşabiliyorsa bunlar bizim samimiyetsiz olduğumuzdan kaynaklanıyor. Bu İslam garip başladı, garip devam edecek. Ve ne mutlu o gariplere diyor ve vesselam. Biz bu vasıflara artık sahip olalım arkadaşlar. Eğer bu vasıflara sahip olmazsak inanın o inandım diyen insanlar kendi ahlaksızlıklarını ahlak diye bize öğretirler. Ve sen İslam ahlakını yaşayıp anlatırken ahlaksız duruma düşersin. Ustupsuz duruma düşersin. Ölçüsüz duruma düşersin. Davet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davet davet ondan sonra gelen sahabelerin yaptığı davettir ve onlar o yaptıkları davetle garip duruma düştüler depdebe içinde yaşayan lüks içinde yaşayan ondan sonra ne hale geldiğini görürsünüz onlar hep saltanat peşinde koşmuşlardır ve İslam'ın gücünü saltanata dökmeye çalışmışlardır ve onda da her zaman ne olmuş kargaşa olmuş münafık kılıklı insanlar türüyerek birçok zulme sebep oldukları gibi İslam'da birçok bidatın da çıkmasına sebep olmuşlardır ama asıl saadet de böyle miydi değildi çünkü onlar ufacık kuru bir ekmeği dahi olsa ne yapıyordu paylaşıyordu yiyeceğini yiyor geri kalanını götürüyor hurma dallarında heybeler asılıydı. onların içine koyuyor ve garip olanlarda gelip ne yapıyordu? Oradan alıyordu. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ashab-ı Suffa'nın bulunduğu odaya giriyor. Bakıyor ki kimi namaz kılıyor, kimi rüküde, kimi oturuyor. Taavret mahalleri gözüküyor. Aleyhisselatü Vesselam onlara selam verdikten sonra diyor ki öyle bir zaman gelecek ki bir namazı ayrı bir elbiseyle Öbür namazı ayrı bir elbiseyle, öbür namazı ayrı bir elbiseyle kılacağınız zamanlar gelecek. Şu halde kılmış olduğunuz namazla o namaz arasında hangisi hayırlıdır? Hangisi hayırlı? Sahabe diyor ki elbette ki yalan Resul sabahı ayrı, öğleni ayrı, akşamı ayrı kıldığımızdır. Tabii ki o daha hayırlıdır. Hangi gözden baktılar? Temizliği maddi gözden baktılar dünya gözüyle baktılar aleyhissalatü vesselam diyor ki aksine diyor aksine sizin şu halde kıldığınız namaz o haldeki kıldığınız namazdan çok çok daha hayırlıdır neden çünkü aradaki fark onları oraya o hale getiren neydi inançlarıydı teslimiyetleriydi o garipliğe sürüklediğin neydi Allah'a olan bağlılıklarıydı. Peki bugünkü aynı mı? Şöyle bir gözden geçirin. Veyahut gitmiş olduğunuz mescitlerde böyle garip gibi olan insanların kıldığı namaza bir bakın. Bir de iyi giyimli olan insanların namazına bakın. Yani sadece buradaki farkı bile anlamanız yeterli. Onun için Allah hepimize hayır versin. Allah hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o garipler dediği topluluktan Allah bizleri de eylesin. Onların vasıflarıyla vasıflanmayı nasip etsin. Onları garip kılan inançları inandıklarını hayata geçirmeleri. Için. Allah Azze ve Celle bizlere de öyle bir yaşantıyı nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı Batılı, batıl bilip ondan uzak kalmayı nazip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşeden la ilahe illa ente Estağfuriki ve etubu lehim Velhamdülillah